Hikayenin kadın halinden iyi öğleden sonralar. Ben Çiğdem Mater. Bu hafta benim sıram. Bugün Van Erciş depreminin 367. Van Ecemit depreminin 351. günü. Biz Açık Radyo'da Didem ile birlikte Van depreminden hemen sonra yaklaşık 6 ay boyunca her sabah açık gazetenin içinde hafta içi Van depremi günlüğünü tutmuştuk. Halen Altın Saatler programında bunu yapmaya devam ediyoruz. Ve Van'la ilgimizi kesmemeye Gayret gösteriyoruz. Bu haftada hikayenin açık kadın halinde Van'daki kadınların durumunu konuşalım istiyoruz. Depremin, Edremit Depremi, Erciş depreminin birinci yılında Didem Gençlikle birlikte götüreceğiz bugün programı. Merhaba. Bugün ilk konuğumuz Vanlı Kadın Denkbejler Derneği'nden Mukaddes Abla. Biz Mukaddes Abla ile Van depremi hemen sonrasında 8 Mart'ta İstanbul'a geldiklerinde geldiklerinde Dinam tanışmıştı. Sonra da kendisini hikayenin kadın ha Van Depremi günlüğüne konuk etmiştik. Bugün de kendisiyle hikayenin kadın halinde bir yıldır Van'da neler olup bittiğini konuşacağız. Ee, programı Red'den Hayat Kaçık Bir Uykudur'la açtık. Red Van Depremi'nden sonra en hızlı e, tepki veren e, gruplardan biriydi. E, ve Maçka Küçük Çiftlik Parkı'nda Van İçinrak diye büyükçe bir konser organize edilmesine ön ayak olmuşlardı. Onları da buradan selam etmiş olalım. E, şimdi Mukaddes Abla'ya bağlanacağız. E, ardından aslında bugün kimlerle konuşacağımızı da bir duyuralım. Evet. E, Van Depremi günlüğünde sıklıkla görüştüğümüz... Kamer'den e, Esra ile görüşeceğiz. Kamer ne yaptı? Bir yılda ne oldu? Şu an ne yapılıyor? diye. E, Mukaddes ablayı söyledik zaten ve Van Kadın Derneği'nden Aylin Çelik ile görüşeceğiz. E, Aylin'e ulaşamazsak şu anda çünkü bir toplantıdalar. E, aynı... E, Raporun yazarı Esen'le görüşeceğiz. Rapor şu, afetlerde devletin minni politikalarının yıkıcılığı ve kadınlar Van, Van Depremi örneği üzerinden. Böyle bir rapor yayınlandı 15. Kadın Kurultayı'ndan. Bunu da Vakat da bu Kadın Kurultayı'nın bileşenlerinden ve Aylin ve Esen sundular bunu. Bunu konuşacağız Vakat'la. Evet şimdi Mükaddes Abla'ya merhaba diyoruz. Ukadres abla merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyim. Sağ olasınız. Siz nasılsınız? İymişsiniz? Çok teşekkür ederiz. Ee, neler yapıyorsunuz? Vanlı Kadın Denkberçiler ne yapıyor? Derneğiniz hı. ne durumda? Sen nasılsın? Hı hı. Vallahi çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Derneği açı bırakmışız. Depremde Daldı Bayağı bir çektik. Yani herkes bir yere gitti. Şimdi toparlamışız yavaş yavaş yine. Şimdi... Toparlanmaya çalışıyoruz. paket falan yaptık. Televizyonları gönderdik. İyidir, iyi gidiyor. Yavaş yavaş van toplanıyor. Van toplanıyor. yapıldı. Deprem yavaş yavaş duruyor. İnşallah iyi gider bundan sonra. Peki Mukaddes abla sen nasılsın? Evin nasıl? Yerleşebildiniz Onu, mi? Valla evim. Ben daha ev zaten yıkılmış. Eski ev zaten yıkılmış. Bir ev daha yazılmışız. Daha bize vermemişler. Anahtar falan adımız çıkmış. Daha iyileşmemiş. Hala... Depremde bu yana hala ben e, kendim hem ailede hem mahallede tek benim evim Hala ben her yerdeyim. Konteynerde, çadırda, e, kızlarımın evinde her yerdeyim ben yani. Peki Toki'den mi ev bekliyorsunuz? E, Toki'de verecekler bizi evet. Peki e, şu anda nerede kalıyorsun? Şu an konteynerden kalıyoruz. Hayat salı bir konteyner kentinde kalıyorum şu an. E konteyner kentleri topluyorlar diye dün, duyduk biz Mukaddes abla. E, toplamışlar hani bazı toplamışlar ha, bu kenti. Yani evimiz yok, daha vermemişler bizi dışarı atacak değiller ağabey. Hmm. O yüzden biz dışarıda şu an mecbur kalmışız. Almamışlar bizden hala. Ama topluyorlar. Bayağı toplandım nasıl gelirse öyle de gidiyor. Mukaddes abla dernek binanızda Taşımıştınız şimdi dernek Nerede yani o bir binada evet, mı Yoksa e, şeyde misiniz Dernek yıkıldı yani bina yıkılmadı İçteki duvarlar yıkıldı derneğin içine yıkıldı hı hı. Oturma sala geldi bir çıktık Başka yerde belediye bize vermiş Bir oda bir büyük oda kadardır Yani bir şey değil Tek bir odadır ee, Şeyde yoktur su falan mesela, Bir lavabo falan affedersin yoktur Yani tek bir odadır Eder ediyoruz içinden şimdi bakalım nereye kadar gidebiliriz bu dengeçliği bu kültürü e, bırakamayız yani dışarıda da olsa e, yağmurda da olsa çadırda da olsa biz devam etmek istiyoruz edeceğiz de. Hı hı. Bu kültür üzümüzdür yani üzümüzdür bu kültür. Bu dengeçliği bu sen sem sen kendimi söylüyoruz bırakamayız bu saatten sonra. Peki mukaddes abla bir şey söyleyeceğim siz 30 kadındınız. Hayır. Şimdi başka illere göçenler oldu daha evvel sonra geri dönüşler oldu. Şimdi kaç kişisiniz? Evet. E şimdi yine biz 4 tane kadın ben sana Çiz'den geciler. Dört tane kadınız zaten eskiden de dört tane kadındınız. beş adet de kız şura suradan e, bayağı topladık kadınlar biz. Bir, e, 25 kişiye kadar toplandık. Oldu tam yani projenin üzerinde bir çalışmamız olduğu bir proje yapacaktık kendimize de bile deprem vurdu dağıldı. Şu an biz e, benle başkanımız Sayın e, Gaziye Kızıl tek varız şu an. Öbür arkadaşımız kendi köyündedir. Bir tane arkadaş var e, Dengbeş sayıda kendi köyünde köyündedir. Dengbeş meyremde o da bir yere gitmiş olur, çocuğuna bakıyor onun da hmm. kocası rahmete gitmiş ya. O da mecbur. orda bir program bir şey biz çağırırız geliyoruz. onun fazla rahatsız etmek istemiyoruz. Hı -hı. iyidir yani toplanıyoruz yavaş yavaş e, gidip geliyoruz i̇yidir, ne konserler var mı peki bu ara ha? konserler var mı gelecek misiniz İstanbul şu an e, şu an bir şeyler yok yani. usta bundan sonra bilmiyorum ama şu an e, hazır bir şeyimiz yoktu biz 4 tane paket yaptık gönderdik. başka şu an hazır bir şey yoktur yani bundan sonra ne olsa bilmiyorum anladım sağ ol mukaddes ablacığım yayınımıza katıldığın için Sonra tekrar konuşacağız tamam. seninle. Çok teşekkür tamam. ederiz. Sağ olasın. Söyle. Bu radyoyu dinleyen herkese salamımı söylüyorum. Ailelerime söylüyorum. kızlarıma herkese salam söylüyorum. Hastalarımız var. Geçmiş olsun. Dileklerimi diliyorum herkese. Var olun. İyi günler. Kolay gelsin kızım. Ee, Vanlı Kadın Dengbejler'den Mukaddes Abla ile konuştuk. Ee, Komela Jinen Dengbejren Serhade grubunun geçen sene 8 Mart'ta İstanbul'da verdikleri konserlerden bir kayıt dinleyeceğiz. Biz bunu e, açık dergi bir söyleşi yapmıştı Vanlı Kadın Dengbejler o sırada e, kaydettiğimiz şeylerdi e, dinliyoruz. lebe tare dale is so لو جيت من التيه و التخريب عن اصره بحب راح خدن خبزكم واحنا في الضياع اه وري يا ما وري يا ما وري يا ما وري يا منوت <gülüyor> دو ne böyle o ki Vanlı Kadın Denkbejlerden dinledik. Şimdi telefon hattımızda Van Kamer'den, Kadın Merkezi Vakfı'ndan Esra var. Daha önce Hikayenin Kadın Haline de, daha önce Van Depremi Günü'ne de pardon konuk etmiştik. Esra merhaba. Merhaba, merhaba Ditencin. <gülüyor> Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyiz. Çalışıyoruz. Van'dayız. Bildiğiniz gibi. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Depremin birinci yılı koca bir yıl geçti evet. üzerinden. Maalesef Biraz öyle. böyle genel olarak konuşalım istedik. Van'da bir yıl kadınlar Hı -hı. için nasıl geçti? Kamer için nasıl geçti? Özel de senin için nasıl geçti? Evet. Van'da bir yıl gerçekten çok zor geçti. Özellikle Haziran'a kadar e, yol olsun. Kar, kış şartları çadırda geçirilen hayatlar ve çadır yangınları biliyorsunuz Hı -hı. gördüğünüz televizyondan da olsun baktığından da olsun. Hani hakikaten çok zor geçti. Ee, bunun yanı sıra biz işte Kamer Vakfı olarak söyleyeyim. Biz Kamer Vakfı olarak kışın e, 70 çadırın yaklaşık 70 çadırın bulunduğu bir e, kültür sarayın bahçesinde bir konteyner kurduk ve orada kadınların gerçekten çamaşır yıkamakta çok zorluk çektiklerini gördük. Çünkü çok soğuktu. Kar, soğuk. ...zaten yaşam yeterince zordu... ...şartlar yeterince zordu... ...bir de bunun üzerine çamaşır yıkamak... ...çok kolay değildi... ...istesenem kışın her bir kişi çıkarıyor... ...bir makine çamaşır çıkıyor neredeyse... Hı hı. Biz böyle bir destek verdik işte bir kurutma makinası, bir yıkama makinesi bu şekilde kadınlara çamaşır yıkama desteği verdik ve bu onların gerçekten çok hoşuna gitti Bunun yanı sıra bir sekiz makina bir konteyner, Tayyipaşa konteyner kente bağışladık işte orada bir destek verdik. Kadınlarla birebir görüştük onlara elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık psikolojik olarak onlara çok iyi geldiğini düşünüyorum yani ben özellikle kendi açımdan söyleyeyim ben kamerle depremde tanıştım. Ben, benim için çok çok iyiydi. Çok da güzeldi. Ee, grup çalış Farkındalık grup çalışmaları vardı. Biz bu grup çalışmalarına katıldık. Ee, burada kendimizi bulduk diyebiliriz yani. Psikolojik olarak depremin e, psikolojisini ben bu şekilde atlattım diyebilirim. Esra Bir demek ki de şunu anlıyoruz. Kamer'in farkındalık grup çalışmaları ki kamer'in ana çatısıdır. Her şey öyle başlar. Deprem evet. sırasında da devam etti. Evet evet depremde biz hem de e, yani çok e, farklıydı bizim grup çalışmamız. Biz çadırda grup çalışması yaptık. Bir görseniz böyle çadırları ufularla ısıtıyoruz. Ondan sonra pastalar, börekler kendi aramızda yapıyoruz bir hevesle. Çünkü bize o kadar güzel geliyordu ki o anda. Yani e, o kadar e, sorunun, sıkıntının, derdin, zorluğun arasında e, o grup çalışması bizim için... Çok farklı bir şeydi, çok anlatılmaz bir şeydi. Gerçekten şu anda konuşurken bile çok heyecanlanıyorum. O kadar böyle sabırsızlıkla bekliyorduk ki, ay bu haftada şöyle olacak, bu haftada böyle olacak. Kadınlar hep beraber bir şeyler hazırlıyorduk, o çadırda yani o ortamda bile bize o kadar iyi geldi ki, o kadar e, yani çok güzeldi. Bilmiyorum yani çok e, zaten bu farkındalık çalışmasından sonra kamerada başladım ve iyi ki baş iyi ki başlamışız. Peki ki sen değil, iyi ki kadınlara. Hı -hı. İyi, i̇yi ki, evet. Peki sen depremden önce kameri duymuş muydun? Ee, ben kameri aslında e, hani duymamıştım diyebilirim, evet. Ben kameri e, daha önce Vanda duymamıştım. E, deprem sırasında işte çadırda e, anlattığım gibi tanıştık ve iyi ki tanımışım, iyi ki görmüşüm. Gerçekten çok güzel bir bakış, çok amacıç, çok güzel kadınlara olan desteğimiz yani ben şu anda kendi adıma söyleyeyim şu anda çalışıyoruz. Mesela bir atölyemiz var merkezimiz zaten 1 Mayıs'tan itibaren aktif olarak biz başladık. Daha önce tabii bu konteynerda da devam ediyordu. Biz 1 Mayıs'tan itibaren aktif olarak çalışmaya başladık. Gerek başvurularımız olsun gerek bir atölye açtık kadınlara destek amaçlı çok da güzel oluyor. Kadınların orada merkezde koşa koşa gelmeleri bir şeyler yapabilmek, ortaya bir şeyler koyabilmek bunun karşılığında ufak bir olsa bir destek almak Onlara o kadar güzel geliyor ki. Yani yani bu şekilde çalışmalar işte. Peki bir şey soracağım. Sen nerede kalıyorsun? Hı? Hani Senin evin ne durumdaydı? Ne hale geldi? Ee, Şimdi neredesin? Evim, evet biz Haziran'a kadar çadırda kaldık. Yani al, kaç ay oldu? 6-7 ay 8 ay kadar neredeyse çadırda kaldık. Hı. Ondan sonra az tasarlıydı tadilatını yaptırıp geçtik. Yani şu anda evdeyiz. Üçüncü kattayım. Ben bir apartmanda üçüncü kattayım. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Ara ara sallantılar devam ediyor. Van'da şu anda zaten çok yoğun bir inşaat çalışması var. Çok yoğun bir tadilat var. Yol çalışması, yıkımlar devam ediyor. Yani şu, yine hani öncekine rağmen toparlandı diyebiliriz. En azından insanlar psikolojikten çok kötü değiller. Biraz daha iyi toparlanmış durumdalar. Ama inşaat çalışmaları, yol çalışmaları dediğim gibi devam ediyor. yani Çok yoğun. Hı hı. Peki kadınlarla ilgili genel olarak bize ne söyleyebilirsin son bir yıl için Esra Van'da? Neler oldu, neler eksik kaldı, neler yapılsa iyi olurdu? Van'dan şöyle, kadınlar için... Ee... Bilmiyorum yani hani etkinlikler daha fazla gerçi oldu yani olmadı değil ee, bazı sivil toplum örgütleri olsun valiliğin vermiş olduğu destekler olsun hani kadınlara ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştı kadınlar için olsun çocuklar için olsun hani kreşler oldu psikolojik destekler oldu hani bunun yanı sıra bilmiyorum nasıl söylesem. Hani biz en azından söylediğim gibi işte bu çamaşır değildir. Ondan sonra onlara bir tiyatro şeyden İstanbul'dan bir tiyatrocu Merve Engin biliyorsunuzdur mutlaka Merve Engin geldi. Burada 3-4 günlük bir tiyatro gösterimi yaptık. Hani en azından kadınlara hani psikolojik olarak rahatlatmak açısından böyle etkinlikler olsun. Ee, hani bunlar çok güzel olurdu biraz daha keşke fazla olsaydı. Hani vardı yok değildi ama eksiklik vardı yani bu konuda. Çünkü zordu şartlar çok zordu. Psikolojik desteğe gerçekten çok ihtiyaç vardı. Yani bu tür etkinliklere hakikaten çok ihtiyaç vardı. Bir şeylerin artık yavaş yavaş toparlanmaya başladığını hissediyoruz. Bu andan dostlarımızla konuştukça. Katılıyor musun buna? Evet, evet. Evet kesinlikle yani katılıyoruz. Gerçekten de e, e, söylediğim gibi hani en azından biraz daha böyle psikolojik olarak iyiler. Biraz daha böyle kendilerini toparlamış durumda. Yani durumdayız daha doğrusu böyle söyleyeyim. Hani çok artık istesemez yine seslerden şeyden etkileniyoruz. Ufak bir kıpırtıdan bile bir sesten bile hemen irkiliyoruz. Hani yine milletrem olduğu gibisinden. Çünkü daha ufak arçılar arada devam ediyor. Ama tabii ilk zamanki gibi değil yani en azından rahat rahat uyuyabiliyoruz. Ee, çalışmalar devam ediyor. Çok yoğun bir çalışma var. Tokiler bitiyor. Bu bayrama, işte bayrama iki gün kadar tokiler teslim edilecek. Anahtarlar teslim edilecek. İnsanlarda bunun sevinci, bunun coşkusu var. Bir an önce temizliğimi yapayım, evime geçeyim, düzenimi koru, kurayım. Daha şu anda zaten halen de konteynırda kalanlar var mecburen. Çünkü evler daha teslim edilmedi. Ee, de Konteynırda, çadırda yaşam çok kolay değildi. Çadırlar yok ama konteynırlar var daha. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz de Hani Eğitim konusu gerçekten Van'da şu anda bir eğitim depremi yaşanıyor diyebilirim. Hakikaten eğitim çok kötü bir durumda. Bütün okulların tadilatı, e, de, okulların ilk açıldığı haftaya bırakıldı. Biz okullara gidiyoruz, benim kızım bile mesela okula gidiyoruz. Okul açıldı diye bir gidiyoruz, daha yeni tadilat başlamış. Başka bir okula verdiler, bir okulda 3-4 okul birleşmiş, sınıflar 70-80 kişilik. Yani çok kötü şartlarda çocuklar mikroplar hastalık çoğaldı. Yani bu aralar artık neredeyse hastaneler çocukların hastalığıyla yani enfeksiyon kapmalarıyla dolup taşıyor yani hani bu konu gerçekten çok kötü bir, bir durumda. Yani bayram sonrası düzene girecek diyorlar ama ne kadar e, doğru bilemiyoruz yani ne kadar düzelecek. Hani Milli Etme'ye gittik. Neden bu kadar e, hani biz kendi açımızdan hani bakış olarak da bunu sorguladık. Hani neden bu kadar geç kalındı? Neden bunun üzerinde durulmadı? Yok işte ihaleler. E, yok e, bilmem e, ee, okullardaki e, bir de ikinci hasar tespitten sonra bir düzenlemeler olmuş. Bazıları yıkım denmiş, tekrar az hasarlıya çevrilmiş, az hasarlı denen yıkıma çevrilmiş. Ben yani böyle büyük bir karmaşa. En son uzaya uzaya uzaya. Ta ki e, okulun ilk açıldığı haftayı denk geldi. Bakalım bayram ertesi düzene girecek diyorlar ama ne kadar doğru bilemiyoruz. İnşallah. Bunu da çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Ee, ben de çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz veya ee, ya söylemem gereken başka bir şey varsa e, eklemek istediğim bir şey varsa duymaktan memnuniyet duyacağız ee, eklemek istediğim e, yani şöyle ben e, kendi vakfım adına söyleyeyim bizim çalışmalarımız gayet güzel gidiyor e, başvurularımızı gene e, gerekli kurumlara yönlendirmeler olsun elimizden geldiğince desteği vermeye çalışıyoruz bu konuda etki oluyoruz ve bir de şeyi başlattık ben bunu söylemeyi de bu arada unuttum biz bir deprem travma çalışması başlattık İstanbul Üniversitesi İstanbul Fakültesi ile ortaklaşa kamerava ortaklaşa bu bir şey travma deprem deprem travma çalışması başlattık kadınlarla birebir bir görüştük onlara psikolojik yani gerekirse ki zaten belemez halen kadınlar bunun psikolojisini çok atlatmış değil böyle bir çalışma fonlarla çalışmayı yaptık eğer gerekirse e, kadınlara burada bir psikolojik terapi e, çalışması olacak yani bir istatistiklere e, hem girecek bu yaptığımız çalışma. Hem de e, bunlar tam değerlendirme olduktan sonra e, burada bir psikolojik bir terapi, bir e, çalışma yapabiliriz yani. Bu çalışmayı da yapıyoruz. Bunu söylemek istedim. Peki Esra çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Umarız teşekkür her şey daha hızlıca ederim. toparlanır. Kolay gelsin. Size Kolay de. Hoşçakalın. De. Van Kamer'den Esra ile görüştük. Kamer Van Depremi Günlüğü'nü tutmaya başladığımızdan beri görüştüğümüz derneklerden biriydi. Depremden sonra en hızlı hareket eden derneklerden biriydi. Hala orada çalışmaya devam ediyorlar. Şimdi yine bana bir biletle Van Depremi Günlüğü'nde de görüştüğümüz Kayadan dinleyeceğiz. İşte gidiyorum. Çeşmisiyahım. Kaya Kayadan işte gidiyorum. Çeşme Siyah'ım dinledik. Şimdi telefon hattımızda bizim Van Depremi günlüğünü yaparken de Van'daki en önemli... İki haber kaynağımızdan biri olan Van Kadın Derneği'nden Aylin Çelik var. Aylin Çelik ve e, Esen ay geçtiğimiz hafta İzmir'de gerçekleşen 15. Kadın Kurultayı'nda Van K Kadın Derneği adına Kadın Kurultayı'nın bileşenlerinden biri vakat. Afetlerde devletin milliyetçi politikalarının yıkıcılığı ve kadınlar Van Depremi e örneği başlıklı bizce çok önemli bir rapor sundular. Aylin'le şimdi o raporu konuşacağız. Aylin merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ediyoruz. Depremin birinci yılı, biz bir yıldır elimizden geldiğince orada ne olup ne bittiğini takip etmeye çalışıyoruz ve aslında uh -huh. bu takibimize sizin katkınız çok büyük raporlarınızla, daha önce yayınladığınız raporlardan da çok faydalandık. Bu son raporunuzun da çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Hem birinci yılda neler oldu neler olmadı hala onu bir konuşalım istedik ama aslen bize bu raporu bir anlatır mısın? Neyi kastediyorsunuz bu raporla? Yani e, bu sığınaklar 15. E, Kadın Sığınaklar Kurulkayı'nı aslında sunduğumuz bir yani, tebliğ diye yazmaya başladım. ama sonra hakikaten bir rapor e, görünümü olan bir çalışma oldu. E, orada bir şey vurgulduk yani depremin ilk gününden bu yana neler yaşandı, e, deprem öncesinde bölgelerine ilgili sorunlar vardı, depremle beraber bunlar nasıl bir boyut kazandı. Ee, ve burada e, kadınlar neler yaşadılar, nelere maruz kaldılar, neler daha çok kadınları mağdur etti bunu vurguladık. Ve e, depin üzerinden bir yıl geçecek işte birkaç gün sonra. Ama her şey nasıl da aynı, hiçbir şey nasıl da değişmediği anlatmaya çalıştım ben en azından yazdığım bölümde. E, yani sokağa baktığınız zaman evet... Bütün binalar yapılmış, edilmiş gibi duruyor. Yani diyelim ki 5 ay önce Van'a gelen biri şimdi gelse der ki aa her şey ne kadar da güzel, değişmiş. Ama biz onların nasıl da hiçbir şey yapılmadan boyandığını gördük mesela. Buna şahit olduk. Şimdi diyorlar ki işte ne güzel pek çok kadın, pek çok insan Tokilere kavuştu. Ama biz biliyoruz ki oradan kimler yararlan. Yani dışarıdan bakınca evet Van'da her şey çok yolunda gibi. Ama içeriden baktığımız zaman her şey çok güzel kamuflaj edildi. Her şey çok güzel kılıfına büründürüldü. Ve mağduriyet artarak büyüdü aslında. Ee, mesela şu anda TOKİ'ler dağıtılıyor, kuralları çekildi. Fakat oranın henüz altyapısı yok, insanların ne zaman geçeceği belli değil. Ee, ve bunlar da e, TOKİ'nin yönetmeliğine göre hak sahiplerinin faydalanabileceği evler. hak sahibi yine de işte evin sahibi ya da e, evli erkek çocuğu diye tanımlıyor TOKİ yönetmeliği. Bunun da biz hani kadın alanında çalıştığımız için bizim başvurucularımızın yani %99'u bu evlerden faydalanamıyor zaten. E, geçtiğimiz aylarda kadar kadınların e, emeğini kadınlarda dayanışma vakfı Pardon. Burada bir e, rapor için çalışma yürüttü ve orada AFAD'la ile görüşmeler yaptı orada şey söylenmişti. Van'daki işte yalnız yaşayan kadınlara, dullara, eşi ölenlere, işte boşananlara bir kota ayırdıklarını onlara da ev tahsis edeceklerini söylediler. Bu inanılmaz sevindiriciydi. Hani biz yaptık hani gelen her başvurucuya bu koşullara uyan her başvurucu için direktör yaptık. Mesela ben hani 20'den fazla dilekçe aldım. Fakat bunlardan sadece ikisi kayda alındı çok ilginç bir şekilde. Hani bu dilekçeler daha kabul edilmedi çünkü dilekçeyi kabul ederlerse bir yükümlülük doğuyor. Yani o dilekçeyi işleme koyma ve cevap verme yükümlülüğü doğuyordu. Ama işte iki tane peki kabul, kabul, kabul edilmemesindeki Efendim? Kabul edilmemesindeki gerekçe ne? Böyle bir şey yok, bunu size kim söyledi diye geri gönderiyor ve hani ben oradayken kadınlara şunu soruyordum hani bunu söyleyin, memurun telefona verin, ben bir konuşacağım. Bunu kabul etmiyorlardı tabii ki, yani çünkü bir yükümlülük doğuyor bir yani buna bir cevap vermesi gerekiyor ve kaydı almıyorlardı İki başvuru da bunu başarabildim kendi başvurucularım için en azından. E, onların direk bir kaydı alındı. O direk numaralarını aldık ve takip ettik. Geçenlerde benim cevabım ilk kez geldi. İşte 20 Temmuz'da yazmışım direkçeyi. Geçen hafta geldi. İşte şu, şu yönetmelikte yönetmeliğe göre halk sahipleri faydalanabilmektedir Türk evlerinden. Ve aynı yönetmenin 31. bendine göre evler halk sahiplerinden hani arka kalan evler mı olacaktır? Yani bu aslında yaptığımız depremden boyuna yürüttüğümüz o, o politik çalışmaların hepsinin bir sonucu. Aslında gösteriyor yani. Evet bu evler satılacaklar. Zaten e, bu evler yine satılıyorlardı deprem dedelere, e, hak sahiplerine de satılıyordu. Yani evde burada küçük bir ev yok. En küçük ev burada 170 metrekare falandı. O evler e, yıkıldı ve şimdi 10 yıl boyunca ödeyecekleri e, işte en büyüğü 120 metrekare olan evler var. Bunlardan hak sahipleri faydalanıyor ama dediğim gibi yalnız yaşayan, hayatını idame ettiremeyen kadınlara da bu evler verilmeyecek. Yani evet Van'da Toki evleri yapıldı ama gerçeklik budur. Erkeklere ve ailelere yapıldı yani. Evet ailelere verildi ve evli erkek çocuklarına verildi. Yani diyelim ki siz boşandınız ve babanızın evinde yani babanıza ait olan bir evde yaşıyorsunuz yıllardır 10 yıldır. Ve o ev kalıyor ve siz Toki'ye başvurduğunuz zaman o ev size verilmiyor. Babanızın ya da erkek kardeşinizin evliyse başvurması isteniyor. Ama bunların hepsini anlamış şu. Van'da yapılan hiçbir çalışma depremzedelik tema, temasında yapılmadı, temeline yapılmadı. Hak sahipliği gibi başka bir şey çıktı. Yani Çadırlar dağıtılırken de bu böyleydi, konteynerlerde de bu böyleydi. Her şey de böyleydi. Yani Depremzede olmanız Van'da bu çalışmalardan faydalanmanız için yeter koşul olamadı ne yazık ki. Biz o tebliğde çok bunu vurguladık zaten. Burada, burada bir sessizliğe sebep oldun. Şu an ne, ne ne diyeceğimizi bilemez, <gülüyor> bilemez o ziyette gerçekten. aslında bunu çok sık duyduk ve çok sık konuştuk ama insan böyle birinci yılda en azından evler teslim edilirken çünkü sonuçta söz verildiği zamanda teslim edilmiş evlerden söz ediyoruz altyapısı olmasa da evet çünkü altyapı yok an, Van'daki işte otuz üç tane konteyner kentten otuz biri boşaltılıyor şu anda iki tanesi sabit kalacak ee, ve o boşaltan konteynerler nereye gönderiliyor biliyorsunuz herhalde Suriye'ye gönderiliyor konteynerler şu anda. Evet bunu daha Pardon, bir... Pardon Suriye'den önce... gelenlere Hatay'a gönderiliyor. Evet bir önceki şeyde e, Altın Saatler programında Davan'dan konuştuğumuz bir arkadaşımız bunu söyledi Hatay'a gönderildiğine o, dair bu, söylentiler var Ama bir dedikodu olarak, evet yani söylenti Yok bu dedikodu olarak. değil yani gerçekliği olan bir şey yani. Demek ki o bu arada... Bizimiz, bizimiz. Çünkü hani, o kadın oluyor. orada çıkarılıyor ya da orada yaşayan her kimse çıkarılıyor. Ee, ve gereksizde şu tokyolar bitti, evlere getirilecek ama 33 konteyner kent düşünün bunlardan en azınısa bir konteyner kentin 200 ila hani bin arası değişiyor nüfusu hani binlerce insandan bahsediyoruz ama yapılan ev sayısı belli Vanda sağlam ev sayısı belli yani aritmetik olarak bile matematiksel olarak bile birbirine örtüşmeyen şeyler var ve şimdi işte o kamplara Suriye kamplarına gönderiliyor bunlar. Burada bir öncelik tartışması yapmak istemiyorum hangisine daha çok ihtiyaç var da değil ama buradaki sorun henüz çözülmemişken başka bir sorunla bir şekilde bir pansuman yapmak ne kadar mantıklı. Yarın bir gün başka bir şey çıksa onların elinden alacak. Yani devlet bu kadar geçici şeyler mi sağlıyor artık vatandaşlarına? Peki bir şey soracağım. Bu şeyde rapordaki önemli noktalardan bir tanesi sizin orada Van Kadın Derneği olarak Depremden beri yürüttüğünüz çalışmalarda zaman zaman adınızın depremzede Kadınlara Yardım Derneği ha, evet. haline falan <gülüyor> <Öyle> bile gelmesi <gülüyor> evet, evet. ama Onu aslen kamuyla kamuyla ilişkiniz üzerine biraz konuşabilir miyiz yani valilikle afadla nasıl belediyeyle nasıl ilişkiler kurdunuz neler oldu çünkü o deneyimler aslında çok öğretici. Hı hı. Yani e, biz işte biliyorsunuz o zaman sizlerle de konuştuğumuz zaman konteynerde çalıştık hani dört beş ay konteynerda çalıştık. Ve hani gelen her kadın içeriye kimliğiyle giriyordu. Hani ben o tebliğde de onu yazdım. Hani vatandaşı olarak tanınmadığı bir ülkenin kimliğini kendini tanıtmaya çalışan kadınlar vardı o konteynerde. Hani bak benim tezek kimlik numaram budur. Bana işte tırnakta yardım et. Bu sosyal yardımlaşma vakfında yapılan bir şey. Siz tezek kimlik numaranızı verirsiniz. Onlar sizin sosyoekonomik durumunuza bakarlar orada. Yani bizi bir böyle görüyorlardı. Ve o kimlik yani benim için hani çok ...metaforik bir şey aslında. Yani çok da ağır bir şey bir kimlikle taraftan. Evet. Çok ağır geliyor bana. Hele ki bu şekilde muamele gören bir insanın... ...kendini bu, bununla tanımlaması bence çok... yani ...hem ironik hem çok kötü. Ee, evet. ilk depremin ilk günlerinde şeyi hatırlıyorum. Hani Kimliği olmayana, hiçbir şey verilmediği daha... Yani ...yemek sırasına bile girilemediği... Tabii, tabii. ...zamanlardan geçti tabii ki, bu insanlar. Yani çoğu dil bilmeyen... E, ...okuma yazma bilmeyen kadınlardan bahsediyoruz. Evet. Yani bu kimlik mevzusuyla ilgili ayrıca has, sanırım bir şey daha yazacağım. Yani bu çok garip bir şey yani. yani kimlikle tanınır olmak, kimliğinizle kendinize anlatmaya çalışmak. İşte orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazıyor ama siz orada sefalet sürüyorsunuz. Başka şeyler oluyor. Çok başka şeyler oluyor ve bize şey diyorlardı hani depremde de kadınlar derneği mi burası? Böyle bir isim türümüş. Yani Zaten Vak Kadın Aşınma Van Kadın Derneği diyebilen çok az kadın geldi oraya. Bu çok da önemli. Zihni. Ama işte depremzedelerle Dayanışma Derneği. Sonra öğrendik ki işte vakıftan gönderiliyormuş bize o kadınlar. Ya da ne bileyim valilikten gönderiliyorlarmış. Ya da şunu yapıyorlarmış. Vakıftakiler, valikteki, git sana Kürt belediye yardım etsin cümlelerini de biz çok duyduk. Yani bölgeye göre değişmesine işte bakıyor kimliğini ve dedim ki burada eee Bostancı Mahallesi Bostancı Mahallesi BDP'nin yoğun olarak oy aldığı bir mahalledir. Oraya mesela diyor ki sana git belediye baksın. Hani kendi içinde bölgelere ayrıldıkları da oldu. Ne yazık ki. Hani biz bütün bunlarda şunu söyledik. Yani biz 8 yıldır bağımsız bir kadın derneği olduğumuzu vurguluyoruz ve bu deprem döneminde de bunu tekrar gösterdiğimiz için en azından mutluyuz. Hani biz o içeriye giren hiç kimsenin değil kimliğine bakmak, çünkü uzatılan hiç kim, bir kimliğe ben bakmadım. Çünkü hani benim o kadını tanımam kimlik üzerinden değil. Benim o kadını tanımam onun beyanı üzerindedir. Çünkü biz hep düşünüyoruz, beyanı esastır ve kadın bir şey söylüyorsa o doğrudur, biz buna inandık her zaman. Orada kimlikteki adı, soyadı, ilçesi kimlik numarasının bir hükmü yok en azından benim için. Yani biz orada her gelen kadının neye ihtiyacı olduğunu e, ve bizde olan şeylerle denk düşmediğine baktık. Başka hiçbir şeye bakmadık. Yani bütün kurumlarla olan şeylerde de bunu söyledik. Hani sizler o dönemde görüştüğümüzde ilk mücadelemiz bizim çadır almaktı. Hani çadır kuruyorduk. Ya da ne bileyim. Gelen çadırlar zaten kızılayın falan hiçbir işe yaramıyordu. Başka yerlerden gelen kadınları, çadırları ne kadar kadın ulaştırsak bizim için kardı. Sonra konteyner mücadelemiz başladı. Çünkü yine aile temelli veriyordu konteynerler. Yalnız başına giden birine git sana ailenin yanında kal denilebiliyordu. Şimdi TOKİ mücadelemiz başladı. Yani biz mücadele etmeye devam ediyoruz. Kurumlara bunu anlatmaya devam ediyoruz. sıkılıyoruz bunları yapmaktan. Ama her defasında onlardan aldığımız cevap evet hani... Evet yapacağız, olacak, edecek. Ee, biz artık taciz noktasında bir şeyleri yapıyoruz aslında. Evet mesela bir başvurucuyu gönderdiğimiz zaman e, durumuna bakacağız, değerlendireceğiz deyip o değerlendireceğizin Aslında hayır olduğunu anladığımız halde her gün arayıp durup ne oldu diye sorabiliyoruz. Ama aldığımız şey beklediğimizin çok çok minimumu. Yani buna da razı ne o kadın geliyor ne de biz geliyoruz açıkçası. Peki e, Aylin... Depremin ilk günlerinden itibaren pek kimselerin ilgilenmediği bazı gruplarla da ilgilendiniz. Mültecilerle mesela, uh -huh. eşi uh -huh. cezaevinde olan kadınlarla ve LGBT bireylerle. Bunlarla uh -huh. ilgili bize söyleyebileceğin neler var? Van mülteciler açısından çok zor bir şehir, çok uh -huh. sayıda mültecisi olan bir şehir ve deprem sonrası da bir sürü zorluk geldi başlarına. Bu üç grupla uh -huh. ilgili neler söyleyebilirsin? Van'da deprem öncesi, işte Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliğinin açıklamasına göre 2000 bin mülteci oldu resmi rakamlar. Hani bizim tahminimiz bunun biraz daha üstünde oluydu. İşte Afganistan'dan ve İran'dan gelen çok fazla mülteci var ee, ve çok zor koşullarda burada yaşıyorlar. Bizim de bir sığınma evimiz vardı deprem öncesi. Türkiye'de kadınlar ve mültecilerin, yani daha çok mültecilerin yaşadığı bir yerdi. Fakat deprem sonrası zaten çok kötü evlerde kalıyorlardı onlar yani. Toprak evlerde zaten halihazırda yıkılmış gibi olan evlerde kalıyorlardı. Onların evleri yıkıldı ve başka şehirlere gönderildiler. İşte Kütahya, Adana, Mersin, ağırlık nevi ağırlıklı gittiler ve gidenlerle biz bizi ulaşabilenlerle bizim ulaştıklarımızla iletişim halde kaldık ve oradaki kadın örgütlerine yönlendirdiklerimiz oldu. Şimdi yeniden mülteci alınıyor fakat Van'da bekleme yapılmıyor ve başka şeylere yani şu anda ama dönen kendi isteğiyle kendi imkanlarıyla dönen mülteciler oldu. Bizim eski başvurucularımız yavaş yavaş geri geliyorlar hani onlara da mesela çok ciddi hastalıklar olanlar var. Giten bir başvurucumuz gelmişti aynı şekilde hani doktor ilaç yazmış ve sağlık güvencesi yok 70 lira. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gitmiş, biz işte senin kimliğin olmadığı için aynı kimlik mevzusu soruda da var. Sana bir şey yapamayız, ilk geri göndermişlerdi. Sonra aa, ben aradım, hani bu durumu anlattım ve adamın hakikaten durumu gitti. Tamam siz gönderin, biz yardımcı olacağız dediler. Sonra aradım, evet o parayı vermişler. Ama işte biz aracı olunca oluyor bu. Ama bu normalde olması gereken bir şey. O kişi oraya ulaşmasa, derneğe ulaşmasa, ben o telefon görüşmesini yapmasam ya da o sırada telefonu açan... Biraz daha alımlı biri olmasa o kişi o ilacı alamayacak belki de ölecek. Yani çok e, kesil yürüyor aslında burada çalışmalar. Aynı şekilde e, LBGT bireyler içinde benim tanıdığım en azından bizim derneğe gelen çok fazla gönüllü arkadaşımız vardı. E, şehir dışına çıktılar. Çünkü e, hep söylediğim bir şey var artık aile kavramı Van'da çok büyüdü. hani Bir evde ya da bir konteynerde ondan fazla kişi kalabiliyor. Yani o LBGT bireyler zaten aileyle sıkıntı yaşıyorlardı. Hani çok görünür olmak istemiyorlardı. Onlar da çok görünmek istemiyorlardı. Dolayısıyla pek çoğu şehir dışına gitti başka şehirlerde yaşamaya başladılar. Çünkü o ev onlar için gerçekten şiddetin merkezi haline gelebiliyordu. Peki... Çok teşekkür ederiz gerçekten Aylin. Hani Bayağı içinizi kararttık sanırım da. <gülüyor> Yok bizim içimiz Van'la ilgili ne yazık ki her seferinde, her seferinde. kararmaya devam ediyor. Yani her seferinde şöyle bir ümitle aslında sizleri arıyoruz. Hadi bu sefer Çok... iyi bir şey, hani küçük küçük iyi bir şey olmuş Ama olsun diye. Ama küçük iyi bir şey mesela depremin semgesi Yunus'un fotoğrafının altın varaklık çerçeveyle verilmesi. Bu... <gülüyor> <gülüyor> Herhalde iyi bir şeylik iyi diyorum Neyse, ben. Neyse bunların hepsini bana geldiğimizde konuşalım. <gülüyor> ee, biz birkaç gün sonra orada olacağız. Orada görüşüp e, tekrar konuşacağız seninle de. Oğlum. Çok teşekkür ederiz tekrar yayınımıza katıldığın için. Seni bir toplantıdan alıkoyduk. <gülüyor> evet. evet. şimdi <gülüyor> evet, şimdi evet, toplantına geri, şey. geri şimdi toplantına geri gönderiyoruz <gülüyor> seni. Çok sağ olasın. Çok sağ, sağ olasın. Ellerinize <gülüyor> sağlık. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler. Görüşmek üzere. <gülüyor> Van Kadın Derneği'nden Aydin Çelik'le görüştük. Ee, yine böyle bütün <gülüyor> moralimizin düştüğü bir konuşmaydı. Ee, Van depreminin birinci yılıydı Van Erciş depreminin. Van Cemil depreminin birinci yılda 9 Kasım. Biz 9 Kasım'da Didem Gençtürk'le birlikte Van'da olacağız. Ee, Van Depremden sonra ben bir iki defa gidebildim. Didem hiç gitmedi ama e, gözümüz kulağımız hep orada oldu. Bir de gidip bir de gözümüzle tekrar görelim istiyoruz. Ne Bakalım olur, ne bir yıl sonra. Bir yıl sonra sizlere ne anlatabileceğimize bakacağız oradan. Bugün üç... Bizim için çok önemli konuğumuz vardı. Vanlı Kadın Denk Derneği'nden Mukaddes Abla ile konuştuk. Van Kamer Vakfı'ndan, Kadın Merkezi Vakfı'ndan Esra ile konuştuk. Ve Van Kadın Derneği'nden Aylin ile konuştuk. Kadınlar ve Çocuklar Öyle afet durumlarında toplumun en ağır hasar gören e, insanları oluyorlar. Bir yandan da umutla toparlanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz bir yıldır Didem Genç Türk'le birlikte o toparlanma çabasına aslında çok yakından tanıklık ediyoruz. Sizde tanık etmeye gayret ediyoruz. Umarız Kasım'da size Van'dan daha sevimli ve iyi haberler daha verebileceğiz. Daha güzel haberlerle umarız e, karşınızda oluruz. Ee, şimdi son olarak parçayı anons edeyim. Ee, Feryel'e Öney'den dinleyeceğiz? Ee, Irak olduk. Biraz özellikle seçtim bu şarkıyı. Feryel de depremden sonra e, hem Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'yla kardeş türküler olarak sıklıkla oradalarda konser verdiler, yardım ettiler. Ee, Feryel'le kapatalım istedik programı. Feride selam söylemiş olalım, sevgi iletmiş olalım buradan ve bütün elini Vandan çekmeyen herkese, gelinin kadın halinden iyi öğleden sonralar. Hal kalmadı eyvah yoksa dönmesin dursun dünya bırak olduk dostlar rock. gözler bırak diller rak çatlak sesler olup haykırsak dünya dursa biz susmasak. Biz sen yan gel yat Irak olduk dostlarla Göz verlak, çatlak sesler ol Haydut sakt dünya dursa biz susmasak. make me Kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşegül, Çiğden ve Özden. Destekleri için açık radyo dinleyicileri Şerif Altan Süpanda. Ayfat Bartu Candan ve Can Candana teşekkür ederiz. Açık Radyo. Açık Radyo. Açık radyo.